Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz, ben Canan. Ben Deniz. Ee, bu programda Marshall Rosenberg'in Şiddetsiz İletişim Bir Yaşam Dili kitabının izinde... ...Canan'la birlikte Şiddetsiz iletişim Yolculuğu'nda öğrendiklerimizi paylaştık bir yayın dönemi boyunca. Evet, son ıı, takdir ve şükrana geldik galiba değil mi? Evet, kitabın son bölümü Takdir ve Şükran. Ee, önümüzdeki yayın döneminde de bugüne kadar paylaştığımız konuları e, konuşmaya, e, çeşitli konuklar almaya devam edeceğiz. Bugün e, Takdir ve Şükran bölümüne gelince, e, şiddesiz iletişim topluluğunun, uluslararası topluluğunun bu konuda çok emeği olmuş, bu konuyla çok çalışmış e, bir e, eğitmenini, yol arkadaşımızı... Radyoya konuk ettik. Liv Larsen'la birlikte olacağız ama Liv Larsen bizim stüdyomuzda değil. Evet İsveç'te yaşıyor kendisi. Canan ona sorular yolladı. Liv de İsveç'te zaman buldukça vakit buldukça sorularımızı yanıtladı. Yani bugün size Liv'in sesi ulaşırken İsveç'in sesleri de ulaşacak. Evet e, Bazı kayıtların arkasında Parkta çektiğini söyledi Arkada sesler geldiğini o yüzden e, Tekrar hatırlatmak isterim buradan. E, kendisi e, Türkiye'ye de geldi Geçen haftalarda eğitim vermek için Ama bu kayıtları biz İsveç, İsveç'teyken yaptı e, Liv'in e, bize Anlattıklarını yine Şidesiz İletişim Topluluğundan arkadaşımız Şirvan Akan çevirdi e, Liv konuşacak. Biz de Canan'la Liv'in söylediklerini Türkçe olarak size aktarmaya elimizden geldiğince gayret edeceğiz. Şimdi e, fazla lafı uzatmadan ilk e, sorusunu e, sormuştuk Liv'e. Liv biraz kendinden bahsettiği, ona başlayalım. Hi, I am uh, Liv Larsen from Sweden. Merhaba, ben Liv Larsen İsveçliyim. İsveç'in kuzeyinde yaşıyorum. 2001'den beri sertifikalı bir eğitmen olarak dünya çapında şiddetsiz iletişim hakkında çalışmalar yapıyorum. Bazen Türkiye'ye geliyorum, Avrupa'da, Asya'da, Amerika'da farklı yerlere gidiyorum. Benim için şiddetsiz iletişim çok kıymetli bir araç. Yaşamımda neye odaklanmak istediğimi anlamama yardımcı oluyor. Şiddetsiz iletişimin farklı adımları, farklı öğeleri, neyin önemli olduğunu, neyi iletmeye ihtiyaç duyduğumu, ne istemeye ihtiyaç duyduğumu takip etmeme yardımcı oluyor. Zamanımı değerlendirmeyi hatırlatıyor. Zamanımı yaptığım şeyi yapmaya devam ederek geçirmek istiyor muyum? Yoksa bir şekilde bir değişiklik mi istiyorum? Aynı zamanda şiddetsiz iletişim üzerine İsveççe 20 tane kitap yazdım. Bunlardan bazıları Almanca, İngilizce, İtalyanca, Fransızca, Fince gibi dillere çevrildi. Bir yaşam tarzı olarak Şükran üzerine de bir kitap yazdım. Bu kitabı yazdığımda bir grup arkadaşla bu konuda araştırma yaptığımız bir yıl geçirmekteydik. Her hafta Şükran'la ilgili farklı konulara odaklanıyorduk. Sanırım hayatımın en mutlu yılıydı. Çünkü şükranı bir yaşam tarzı olarak seçtiğinizde daimi bir neşe, umut, mutluluk kaynağı haline gelmesi gerçekten inanılmaz. Sorunlarınızdan tamamen kurtulmuyorsunuz. Yani sorunlarınız çözülmüyor ama şükranın yaşam tarzınız olması size daha fazla enerji veriyor. Şükranı geliştirmek mümkün. Şükranı geliştirmek için bir şeye şükran duyduğunuzda neler olduğuna dikkatimizi verebiliriz. Diyelim ki, siz beni aradınız. Ben de o sırada yalnız ve biraz umutsuz hissediyorum. Siz beni arıyorsunuz. Bir dost, bana önem veren biri arıyor. Bunun için şükran duyabilirim. Fakat bunun yanında, neden şükran duyduğumu anlamak için kendim içime bakarsam, bu şükran hissinin çapasını, özel ihtiyacımın, sıcaklık ihtiyacımın, umut ihtiyacımın, aile ihtiyacımın karşılanmış olmasını atabilirsem, bu ihtiyaçlara odaklanabilirsem, bunları anımsayabilirsem, tatlarını alabilirsem ve yanımda taşıyabilirsem o zaman şükranım büyür. O zaman bu ihtiyaçları karşılamaya devam etmek için neler yapabileceğime bakabilirim. Başka insanların bu ihtiyaçları karşılamasına, böylece onların da bu şükran kaynağına sahip olmasına nasıl yardımcı olabileceğime bakabilirim. Canan Liv Şükran'ı böyle bir giriş yapıyor. Ben bunları duyduğumda aklıma senin takdir ve şükran günlüklerin geldi. Ece Cengiz Sekin'le birlikte ne kadar oldu takdir ve şükran günlüğü online eğitimler yapıyorsunuz? İki seneden beri yapıyoruz. Liv takdir ve şükran eğitimine gitmiştim Berlin'de. Ondan sonra böyle gerçekten şükranı ve takdiri hayatıma geçirmek için ve başkalarına da katkıda bulunmak için takdir ve şükran e, online e, grupları kurduk Ece ile ve devam ediyor dördüncüsünü bitirdik e, tavsiye ediyorum herkese <gülüyor> <gülüyor> Empatinin gücünden yayınlıyorlar tarihlerini e, online yapıyorlar ben bir şey daha sormak istiyorum Canan sana buraya katılanlar Nasıl geri bildirim veriyorlar? Yani bir şeyler değişiyor ama hakikaten bu takdir ve şükranla birlikte... Evet, biraz sonra e, Liv de anlatacak. Yani şükran, şiddet e, iletişimde takdirin e, ne demek olduğunu anlıyorlar ve kendi hayatlarında teşekkür ederim, e, çok iyisin, harikasın demek yerine bunu hayata katkıda bulunan, e, nasıl hayatına katkıda bulunduğunu insanlara söylemeyi öğreniyorlar. Ve çok güzel geri bildirimler alıyor, alıyoruz. Çok teşekkürler. İkinci sorusu bizim live yolladığımız şükran ve mutluluk arasında nasıl bir bağ var sorusuydu. Beni zorlayan başka bir soru da şükran ile mutluluk arasında nasıl bir bağlantı kurabileceğimdi. Aslında birçok farklı araştırmada şükran üzerine odaklandığımızda neye şükran duyduğumuz hakkında konuştuğumuzda daha mutlu hale geldiğimiz kanıtlandı. En karanlık zamanlarda bile işe yarayan bir şeyin olduğunu, üzerine odaklanabileceğimiz, beslenebileceğimiz bir şey olduğunu bize anımsatan şey şükrandır. Bu işe yaramayan şeyleri unutmak anlamına gelmez. Ama bizim işimize yaramayan şeyleri değiştirmeye yetecek enerjiyi bulmamız anlamına gelir. Evet kitabımda Şükran ile ilgili bu kitabı yazarken olumlu düşünce, istediklerin üzerine odaklanmak ve elde etmek hakkında da çok okuyordum. Bu fikirlerin bazıları beni rahatsız ediyordu. Neyin beni rahatsız ettiğini anlamaya çalışıyordum. Benim için Şükran'a odaklanmak, olumlu olmaya çalışmak, olumlu bakmaya çalışmak, işin iyi tarafına bakmak anlamına gelmiyor. Hayır, ben daha çok işe yarayan, yolunda giden şeyler üzerine odaklanıyorum. Canan, tam bu noktada Liv'in son söylediği şey bana çok ulaşıyor. Yani olumlu bakmaya çalışmak, işin iyi tarafını görmek anlamına gelmiyor Şükran. Daha çok İşe yarıyan yolunda gidenlerin farkında olmakla ilgili bir şey galiba. Evet, her zaman pozitif olmak değil diyor yani. Evet. Yani bizim hani Marshall'ın bir sözü var ya, bizim amacımız mükemmel olmak değil daha az aptal olmaya çalışmak gibi bir laf etmiş bir bir zaman. Ee, o söz bana çok ulaşıyor ve bu da tam onunla ilgili gibi geliyor. Yani şükran duymak hakikaten karşılanan ihtiyaçlarımın da farkında olmak. Çünkü dikkatimiz hep istemediklerimizde olduğunda nasıl olacak da e, biz hayatın içinde kendimize iç barışımızı biraz daha koruyacağız dediğimde şükran bana böyle evet. e, işin püf noktası gibi geliyor. Yani küçük de olsa olumlu hayatındaki olumlu şeylere o koyabilmek koyabilmek. Evet. Evet, devam ediyoruz şimdi. Neden takdir etmek isteriz diye sordu kulibe. So why do we want to express appreciation to someone? Peki birisine takdir ifade etmeyi neden isteriz? Önemli noktalardan biri niyet. Çünkü insanları olan takdirimi kendilerini iyi hissesinler diye ifade etmem istemem aslında. Biri kötü hissediyorsa onu empatiyle dinlemeyi, acısını dinlemeyi tercih ederim. Takdiri bir insanla birlikte kutlayacak bir şeyim olduğunda, onun da bir parçası olmasını istediğim bir şey olduğunda ifade etmeyi tercih ederim. Mesela birisi bana telefon açıyor ve halimi hatırımı soruyor. Çünkü önceki hafta değilim ki ben hastaymışım. Benim de destek ve özen ihtiyacım karşılanıyor. O zaman bunu bu kişiye söylerim. Derim ki biliyor musun ben hastalandıktan sonra araman gerçekten bir fark yarattı benim için. Çünkü yalnız olmadığımı bilince bolca özen ve destek hissettim. O yüzden gerçekten sana teşekkür ediyorum. Yani bu kişiyi insan olmanın olasılıklarını, beni destekleyen başka insanların varlığını kutladığım partiye davet etmiş oluyorum. Şükran ifade etmenin karşılığından ihtiyaçların bir kutlaması olduğunu netleştirmek istiyorum. Tüm istediğim bu kutlama içerisinde karşımdaki kişiyle bir bağlantı yaratmak. Şiddetsiz yetişimde takdirin amacı diyor Marshall Rosenberg sadece kutlama. Yani karşılığında bir kazanç elde etmek değildir. Tek niyetimiz hayatımızın başkaları tarafından nasıl zenginleştiğini kutlamak. Evet, şu an içime çok e, canlandı. Ben Barış'a şükran ifade etmek istiyorum. Sabah geldik, Liv röportajını önüne koyduk. Ve yaklaşık herhalde yarım saattir e, karşımızda bize büyük bir sabırla ve e, güler yüzle ve eğlenerek bu röportajı sunmamız için destek oluyor. Barış'a şükran duyuyoruz şu an. Teşekkür ederiz Barış. O da bir sebep çıkarttı bak. Evet. Şimdi müzik arası. Fazıl Sayın bir bestesi. insan insanı dinliyoruz hep beraber. Son in son. All Radyoyu belki yeni açanlar vardır diye e, tekrarlamak istiyorum. Bir yaşam dili şiddetsiz iletişim programında uluslararası topluluğumuzdan Liv Larson'ın takdir ve şükran konulu röportajını Canan'la birlikte elimizden geldiğince seslendirmeye çalışıyoruz ve son soruya geldik. Live neden şükran duyalım? Neden şükranı paylaşalım diye sormuştuk. Ona şöyle cevap veriyor. Şükranın inanılmaz taraflarından biri de paylaşıldığında büyümesi. Üzerine odaklandığımda şükran artıyor. Şükranı bilinçli şekilde beslemek için yapabileceğimiz şeylerden biri de şükran notları tuttuğumuz bir günlüğe ya da benzerine sahip olmak. Haftada bir ya da iki kere, belki beş kere yapabilirim. Şükran Güncem'e hatırlamak istediğim, sadece deneyimlediğim esnada değil, anımsadığımda, üzerine odaklandığımda da tekrar tadını almak isteyeceğim şeyleri yazarım. Benim önerim bunu haftanın yedi günü her günü aynı saatte yazmak değil. Çünkü ne zaman bu tip bir çalışma yapsak, bir şeyi geliştirmek için odaklansak, bunu hafif bir lazım düşüncesiyle, hafif bir zorundalık haliyle yaparız. O zaman şükranın gücünün bir kısmını eksiltmiş oluruz. Sadece kutlama hissiyle değil, bir görev olarak, hayatta becermemiz gereken şeylerden biri olarak yapmaya başlarız. O zaman o çalışmadan o kadar fazla bir şey elde edemeyiz. Şükran üzerine yapılan araştırmalar giderek çoğalıyor. İnsanlar kaybolmadan, eksiltmeden tekrar tekrar kullanabileceğimiz bu doğal kaynak üzerine giderek daha fazla odaklanıyorlar. Benim ya da kitaplarım hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak isterseniz internet sayfamız sayfama bakabilirsiniz. Freealive.com adresinde ben kodlayacağım bunu. Fatsa, Rize, İstanbul, Ankara, Rize, Edirne, Lüleburgaz, İzmir, van.com adresinde. Sitenin İngilizcesi de mevcut. Kitaplarımın İngilizce çevirisi de adımı Liv Larson diye aratırsanız herhangi bir in internet dükkanında bulunabilir. Yakında iş yerinde insani bağlantılar yaratmak üzere yazdığım kitap Türkçe yayınlanacak. Türk okuyucularımın e, bu kitabı eğlenceli ve destekleyici bulacaklarını umut ediyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyor Liv Cana. Evet. Biz de live teşekkür ediyoruz. LİV'e çok büyük şükran var içimde benim de. Çünkü epey uğraştık bunun için bir yol bulmaya. Türkiye'ye geldiğinde stüdyoda da ağırlamayı çok isterdik ama hakikaten yoğun. Çeşitli ülkeler arasında sürekli seyahat ediyor ve seminerler veriyor. Hakikaten zaman ayırıp sorularımızı istediğimiz zamanda bize yolladı ki biz de birinci yayın yani ilk yayın dönemimizin cananlı benim ilk yayın dönemimizin sonunda takdir ve şükranla livele kapatabildik evet ee, birkaç daha... eklemek istiyorum e, bu takdirle ilgili bu tak, e, marşı rosenberg zürafa yakıtı olarak adlandırıyor gerçekten hani arabanın benzeni bitince gitmezsin ya e, takdir ihtiyacı e, hepimizin e, içinde çok canlı olan bir ihtiyaç Esasında birçok eşimize, arkadaşımıza, aile bireylerimize iltifat ediyoruz. İltifat etmek kulağı esas olumlu da gelse, o da bir genelde yargı, olumlu da yargı var, e, olumsuz da yargılar var. Mesela bu işi çok yaptın, çok iyi bu işi çok iyi yaptın. Pardon, e, akıllı kızım, e, çok çalışkansın, muhteşemsin, muhteşem annesin. Yani bu şekilde karşımızdaki kişinin ee, ...ne olduğumuzu veya... ...hangi konuda iyi olduğumuzu söylediği zaman... ...biraz böyle bir anlık... ...insanın hoşuna gidebiliyor... ...ama aynı zamanda da... ...ya niye ben o kadar iyiyim... ...veya ne oldu da... <gülüyor> ...bu insan bana bunu söyledi... ...diye benim çok e, şaşırdığım... ...zamanlar oluyor açıkçası... Ee, ...burada birazcık hani... ...karşıdaki kişi de... ...yani sana bugün akıllısın diyor ama... belki yanlış bir şey yaparsan acaba bana akılsız mı diyecek... Ee, gibi de bir soru geliyor benim aklıma. Ee, o zaman da düşünüyorum ki yani deste etişinde bu gözlem ne kadar önemli ya ne yaptığımı bir söyle de <gülüyor> senin içinde ne yaradığı yarayan şeyi söyle de ben de anlayabileyim böyle daha iyi bir bağlantı kurabileyim çünkü bazen ben biliyorsun biraz takdir almakta zorlanıyorum. <gülüyor> Bilmem ya. <gülüyor> Ee, takdiri, ...içme sinmeyen takdirler oluyor... ...veya içmesiniyor da... ...utandığım zamanlarda oluyor... Takdir almakla da ilgili çalışıyorum... ...uzun zamandan beri... Ee, ...içme sinmeyen takdirlerde... ...genellikle şöyle oluyor... ...yani ne oldu da... ...bu karşımdaki beni... E ...sen çok iyisin diyor... Yani ...ben demek onun hayatına bir katkıda bulunduğumu... ...bana söylerse... ha ah, evet... ...o zaman böyle... O takdirin güzelliği gerçekten bütün vücuduma yayılıyor. Oh, ben de şükran duyuyorum. Burada anahtar nokta o yani. Ne oluyor o gözlemle beraber? Ne yaptın da karşımdaki beni övüyor? Evet, şiddetsiz iletişimde gözlem söylüyoruz, karşılanan ihtiyacı söylüyoruz. Ve bunun bize yarattığı konforlu duyguyu söylüyoruz takdir ettiğimizde. Takdirin aynı zamanda bir geri bildirim değeri var benim dünyamda. Ee, ben e, senin ihtiyaçlarının karşılanmadığı eylemlerimle ilgili elbette bilgi almak isterim. Geri bildirim almak isterim. Aynı zamanda yaptığım eylemlerin başkalarının hayatına e, katkıda bulunduğu noktaları da bilmek çok keyifli bir şey. Çünkü onları devam ettirmek için de bana... Bir motivasyon, bir destek oluyor takdir. Hı hı. Ama hakikaten sen de dediğin gibi e, ben de gözlem duymadan, övgü duyduğumda e, içim karışıyor zaman zaman ve alamıyorum, rahatsız oluyorum. O yüzden e, şiddetsiz iletişimin takdir ve şükran bildirme kısmı benim içimde. Marşı'nın dediği gibi bir zürafa yakıtı, bir zürafa nektarı hem almak hem vermek çok keyifli geliyor bana da. Evet. Şimdi mesela... ...bana gülümsediğini görüyorum. Böyle sevgi dolu hissediyorum. İçimi sıcaklık kaplıyor. <gülüyor> ya. Ee, Canan... E, ...LİB'le röportajı organize ettin. Şirvan'a gönderdin. Çevirisini hallettin. Ben bugün elime hazır bir... ...sayfa aldım ve bu programı yapıyoruz. Benim destek... ...işbirliği ihtiyaçlarım... ...fevkalade karşılandı... <gülüyor> Aynı zamanda Açık Radyo'ya şükran bildirmek istiyorum. Evet. Canan'la benim 2013-14 yılında ilk yıllık programda bir kurduğumuz ayrı köşelerde kurup sonra birbirimize açtığımız bir hayali. Açık Radyo bizi e kabul ettiği için bu yayın döneminde gerçekleştirdik. Açık Radyo'nun kurulmasına akıl eden, kuran, devam ettiren herkese. içimde çok derin bir şükran var. Çok teşekkür ederiz. Yeni yayın döneminde yine birlikte olacağız. O zamana kadar e, Şidesiz İletişim topluluğunun e, etkinliklerini izlemek isterseniz e, Instagram ve Facebook'ta şiddetsiz İletişim Türkiye sayfaları var. Oradan arkadaşlarımızın etkinliklerini görebilirsiniz. Canan Empati'nin gücüyle gücü diye bir Instagram hesabına sahip. Ben kendi adımla Deniz Spatar diye bir Instagram hesabından yayınlıyorum etkinliklerimi. Aynı zamanda bize mail göndermek isterseniz denizspatar.gmail.com'a yazabilirsiniz. Deniz okunduğu gibi Spatar Samsun Pulatlı Ankara Trabzon Ankara Rize denizspatar.gmail.com ee, Yeni yayın döneminde görüşmek üzere. Evet yeni yılın döneminde görüşmek üzere ben de e, şeyle, şöyle bitirmek istiyorum bu dünyada görmeyi arzu ettiğimiz değişimin e, kendisi olmak için illa büyük şeyler yapmamız gerekmiyor birbirimizi takdir eder, ede, etmeye başlayarak buna bir adım atabiliriz diyorum görüşmek üzere Görüşmek üzere